Bismillahi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi lilladhaana lihaza mma kunnahhte dida blaan hadana Allah. Fma ta'fiq wa tsa'm illa billah. Fsubhanalladhi qaal fi kitabihil kareem. Wma ta'chauna illa yishaa Allah. Al-awwalu Allah al-zaahiru Allah al-baatinu Allah. Fman kana fi qalbhi Allah. Fma'ayinhu fi أهل العقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخر الآية صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا النبينا محمد إبراهيم سورة 20 34. ayeti kerimesinde kaldık Sure-i İbrahim 24. ayet Evet ayet numaraları çok küçük yazıldığı için 24. ayeti kerime Sure-i İbrahim Bismillah Elem tera Allah'ımız Celle Celaluhu görmez misin? Keyfe Nasıl? Dara, elemtera görmedin mi? Yani görmedi. E, bu belagatta bir e, Arapçanın bir usulü, Türkçe'de de yapılır. Yani görmüyor musun? E, gibi dikkat çeken bir ifadedir. Yani e, olağanüstü bir olay olmuştur. Biri çok büyük bir başarılar kazanmıştır. Orada çok harika bir şeyler yapılmıştır. E, şu olayı görmüyor musun? Elemtera görmez misin? Keyfe Nasıl? Daraballahu Allah misal veriyor Daraballahu Meselen Meselen Misal Türkçede kullanılıyor Kelimeten tayyibah Kelimeyi tayyibah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Ke şeceretin tayyibetin Ke şecera, ağaç gibidir Tayyibetin hoş bir ağaç Yani hurma ağacı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor Çünkü onun meyvesi e, yıl boyu sürekli kalabiliyor ve insanın bedenine birebir yarıyor Efendim yaşı, kurusu, yazın, kışın Asluha sabitun Onun aslı yani kökleri yere bağlı Ve feruha onun dalları fissema göğe doğru Rivayet Adem aleyhisselam yaratıldığında Onun ham maddesi çamurundan arta kalanından Ebu Davud hadisidir Ammetu beni Adem, Adem aleyhisselamın halası Tabiri kullanılır Yani ağaçlar dipten kesilirse kuruyor e, Hurma üstten kesilirse kuruyor Aynen insan gibidir İnsanın da bütün her şeyi üstte kafadadır Hurmada da her şey kafadadır Üste 150-200 kilo oradan hurma verir kafada yani Diğer ağaçlar böyle dallardan verir Hurmanın öyle bir özelliği var kafada, yukarıda ve bir kütük gibi değildir. Aynen insanın vücudundaki damarlar gibi hurma ağacının içinde damarlar var böyle. Ee, yakmak isteseniz yanmıyor. Günlerce böyle için için yanıyor. Ve sıcak bölgelerde olduğu için yaprakları da böyle şey gibidir. V şeklinde suyu hep gövdesine alır, gövdesinde saklar. Lazım oldukça kullanır vesaire birçok özellikleri insanın vücudunda olan bütün materyalleri de birebir barındırıyor. Yani insan onu yediği zaman vücudun istediği her şeye ulaşabiliyor. Bir başka gıda bulamıyoruz. Allah Celle Celalü bir meseleyle birçok meseleleri bize bildiriyor. Yani kelime-i tayyibe la ilahe illallah dünyada seni kurtarıyor, kabirde son nefeste kurtarıyor, mahşerde kurtarıyor ve sırat köprüsünden geçiyorsun, cennete gidiyorsun. Yani hayat işte hurma ağacı gibi hayat bir insan sadece hurma ve su ise hayatını sürdürebiliyor. <gülüyor> bir başka gıda, sadece bir gıda işte diyelim ki şu gıdayı yiyese <gülüyor> belirli bir dönem sonra vücudun fonksiyonları bozulabiliyor. Ve feruha onun dalları fissema. Tuti verir ukuluha nimetini kullahin. Kullahin her zaman. Yani meyveyi verdiğinde o meyve yıl boyu daim Yenilir efendim yaşken yenilir, kurutulur ondan sonra yenilir. Yani onun yenilmesi, istifadesi süreklilik arz eder. Bir izni Rabbi Allah'ın izniyle Mevla yarattığı kullarına rızkını da yaratıyor. Adem aleyhisselam yaratıyor. Efendim onun ham maddesinden hurma yaratılıyor. Çünkü hayat devam edecek. insan olur rızık yaratamaz. O çamuru veya ağaca veya bir hurmaya o hurmayı insan takamaz Şeftalinin o dalına o şeftaliyi yapamaz insanoğlu Yani bir insan o elma ağacına o elmayı yapamaz Yani bir ziraatle meşgul olan ağacın dibini kazımakla o dalına o meyveyi o sebzeyi o yiyecekleri yapmıyor Bunu yapan kulların hayatını devam ettirmesi için bu olanakları sağlayan bir izni Rabbiha Allah'ın iznidir ve yadrubu Allahu'l emsale lin Allah misalleri insanlara böyle bildirir. Yadrubu darbu mesel. Allah Allah el emsal bu misalleri verir. Lin nas insanlara lallehum yetezekerun düşünsünler, anlasınlar diye. Evet. 25. ayet okuduk. 26. Ve meselu kelimetin habisetin. Ke şeceretin habisetin. Şimdi güzel bir kelimeyi konuştuk. Bir de kötü kelimeler. Yani Allah Celle Celaluhu katında efendim e, menfur olan ve Allah'ın gazap ettiği kötü sözler, inkar sözleri, şirk sözleri. Keşeceretin habisetin, habis kötü bir ağaca benzer. Üstü sed min fevkil ardı. Yani fevkil ard <gülüyor> yerin üstünde böyle kopartılmış. Yani toprağın üstünde duruyor ama ufak bir rüzgar esse hemen uçup gidecek. Zor duruyor. Böyle köklerini tutmuş ufak bir şey etken de uçup gidecek. Ma min karar. Efendim yerleşkesi yok. Güçlü değil. Yani e, burada mesela bazı nebatatlar var. Böyle kökleri üstte işte toprağın üstünde duruyor. Yani e, buna Mevla Celle Celaluhu da e, toprağın üstünde duran ufak bir rüzgarda hemen uçup giden. Mesela şimdi. Bir çam ağacı veyahut da bir işte bahsettiğimiz hurma ağacı kök sağlam rüzgar estikçe o daha da güçleniyor. Sert esen rüzgarlar dağlarda ağacı daha da güçlendiriyor. İçindeki nemi alıyor daha da sıkılaşıyor özellik olarak. E ancak bakıyoruz mesela bir kabak kocaman kabak oluyor. Köküne bakıyoruz toprağın üstünde şöyle efendim kök salmış böyle ufak bir rüzgarda uçup gidecek. Mevla'nın yaratmasının sırları. Buradaki meseleler. Yüsebbitullah, 27. ayet. Amenu. Yüsebbitullah, Allah'a sabit kılar. Ellezine o kimseler ki amenu, iman edenleri. Bil kavli sabit. Sabit olan sözde. İşte o da, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Kelime-i tayyib'e, fil hayati dünya, dünya hayatında... Ne olur mesela ben Müslümanım dediğin zaman e, İslam ülkesinde Müslüman ha demek ki bu adam Müslümanmış efendim bu kişinin e, canını malını ırzını koruyalım. E, bir insan eğer e, gayrimüslim olursa e, efendim İslam topraklarında yaşamıyor başka bir toprakta yaşıyorsa e, o zaman ne olur o, eğer o ülkeyle de düşmanlık savaş varsa e, bu durumda bunun canı emniyette olmayacaktır yani e, gerçi bu mesele uzun bir meseledir şöyle izah edebiliriz <gülüyor> savaş durumunda e, düşman ordusuyla efendim mücahitler arasındaki savaşta karşısına çıkıp silah çekenlere müdahale edilir e, onlar derdes edildikten sonra o şehre girip oradaki halka kadın çoluk çocuğa dokunulmaz yani İslam'ın genel kaidesidir. Yani oralar fethedildikten sonra, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettikten sonra karşımıza kimse çıkmasın, silahı bırakın, kılıçları bırakın, herkes kılıcını bıraktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimseyi kılıçtan geçirmedi Kimseye efendim siz düşman taraftarısınız veya bölgesizsiniz diye böyle bir şey yok. Fatih Sultan İstanbul'u fethettikten sonra sadece karşısına çıkan bir Bizans ordusu savaş bittikten sonra bir tane kadın çoluk çocuğa, dokunulmamıştır. Yusebittullahullezine amenu bil kavlis sabiti fil hayatid dunya ve fil ahire. Allah celle celaluhu o sabit olan söz ile dünya hayatında fil <gülüyor> ahire ahirette Mevla sabit kılar. Ahirette işte ölürken imanını kurtarır, mahşerde sıratı geçer ve yulillallahu zalimin zalim olanlar. Allah'ın ahkamını yere düşürenler yani dalaleti isteyenleri Mevla dalalete düşürür El-Abdü Kasib'un kul çalışır talep eder Yani dalaleti talep ederse bu ayetin ifadesine göre Mevla ona dalaleti Çünkü kendisine e, yönelmiyor kul e, Mesela Ebu Cehil en meşhur Kabe'ye yapışıyor Diyor ki eğer ben hak isem Muhammed helak olsun Eğer Muhammed hak ise ben helak olayım diyor Hidayet istemiyor hiçbir şekilde yani inkarcı yapılara baktığımız zaman gönümüzde yaşadıklarımızı asla hidayeti istemiyor. Yani direkt İslam'a ve Müslümanlara ve dine hakaret ediyor. Efendim yani e, hak e, olduğunu kabul etmiyor bir defa. Yani hidayete gönlünü açmıyor. İşte Kur'an-ı Kerim bunları vurgular. Ve yudullullahu zalimin Allah'ın ahkamını dinini Peygamberin Hazreti Mama Sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini zayi eden zulüm odur. Yani Bir şeyi layık olmadığı yere koymaktır. Yani Kur'an'ın e, onun layık olduğu şey sahip çıkılmasıdır. İşte bunu ne yapıyor? Yere atınca Allah Celle Celaluhu da onu dalalete sürüklüyor. Ve yef'alullahu ma yeşe Allah dilediğini yapar. Bu ayeti kerimenin çok uzun bir tefsiri Var. Burada birkaç meseleyi sizinle mütilal edeceğiz. El Müslümüze su ile fil kabriye şehiden. La ilaha illallah ve ne Muhammed Rasulullah. Müslüman'a kabirde sual sorulur. E yani sual soruldu zaman öyle, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah ders. İşte bunu dediği zaman Yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabit iman edenleri Mevla bu söz ile onları sabit tutar Fil hayatı dünya ve fil ahire Burada Vefatla alakalı Khara cenamea Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fi cenazetin diyor Bir cenazeye gitmiştik Efendimiz Aleyhisselatü ve selamla beraber Ahmet bin Hamidin Müsneddin'de bu hadis-i şerif Fi cenazetin Raculun minel ensar Ensardan Fenteyna ilel kabri ve lemmâ Kabre geldik <gülüyor> ve kabre konuldu o mübarek sahabe fecele Resulullah sallallahu aleyhi ve celesle havlehu Resulullah hepimiz kabrin başında oturdu Yani defin'den sonra oturdu Biz de etrafında oturduk Havlehu Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bu e, hadisi şerif 287. hadis Keenne alâ rûsine ettayr <gülüyor> Yani sakin durduk diyor Sanki başımızda kuş var hareket etmiyoruz Böyle oturduk diyor Sahabe Efendilerimiz fenteyna ilal kabri ve vfiyedihi udu yankusu fil art bir dal var elinde şöyle oraya e, toprağı Resulullah Efendimiz orayı e, kazıyordu çizgi çiziyordu farefare esehu ve başını kaldırdı Mubarek istaizu billahi min azabil kabir kabir azabından Allah'a sığının kabir azabından Allah'a sığının merreteğini İki defa, kabir azabından Allah'a sıyınen, kabir azabından Allah'a sıyınen, iki defa, üç defa. İnne'l abdel Mümin İza Kenfi İnkıta İmine Dünya, kul dünyadan ayrıldığında ve İkbalil ile âhire, Ahirete yöneltiğinde, Nezle İlehi Melekeminle Sema'yı bir yıl vucu, hu. gökten melekler gelir. Ben beyaz, kendi vucuham şu güneş gibi parlıyorum. Mahm kefenimin fani cennet elbiseleri var, cennet e, kokuları var diyor. <gülüyor> Yerlihumeddalbeser. Etrafını otururlar, gözün görebildiği kadar orayı aydınlatırlar. Yeciu melekül mü ölümleri ilgilir, hatta yeciu indere esihim ve başucuna gelir. Ey getüen nefsu tayibe, ey güzel insan. Akricu ila maafretim min Allahi ve ridvan. Allah'ın affına ve ridvanına var. Ne mutlu sana fetukrju tesilu kema tesilu alqatrim fi sikah diyor. Yani suyun bir kaba döküldüğü gibi onun ruhu çıkar ve göğe yükseltilir diyor. Fayazı ee, ee, ve, alırsa, yani o da onu alır. Eğer biri alırsa, o da onu alır. Eğer biri alırsa, o da Ve alır. Eğer biri alırsa, o da onu alır. Eğer biri o da onu alır. Eğer biri alırsa, o da onu alır. Eğer biri alırsa, o da onu alır. E şimdi vücudu parçalanmış, farklı meseleler kefeni yoksa vesaire diye birçok sorular sorabilir. Bunlar anlaşılsın diyedir. Birçok meseleler maddi olarak orada izah etmeye kalkışsan, görmeye kalkışsan göremezsin. Bunlar bazı şeyler var. Litakbir takribil fehm anniy şekilde izah edilmiştir. Yani birebir bu şekilde nasıl anlaşılabilir? Allahu alem. Efeyecalu fi zalikel kefen ve fi zalikel hanut ve yakhrucu minha kiati bi misk. Yani güzel kokular oluşurdu ve vücudu ala vecihil ardı yeryüzünde mesela bazı büyük Allah dostları vefat ettiğinde naaşından çok güzel kokular, cennet kokuları gibi kokular duyulur. Uzun zaman geçtikleri halde mesela Allah dostların, velilerin, peygamberlerin, kabirlerinin açılmasında mesela İsmail aleyhisselamın kabri çok uzun zaman sonra Kabe'de tadilat yapılırken orada Denk geldiler baktılar ya orada bir kabir alameti var öyle bir koku bütün Mekke'yi efendim kokusu hata etti bunlar hepsi bulunmaktadır işte Ahmet bin Hanbel'in müstedinde hadis-i uzun uzun anlatıyor fe yasaduna biha fe la yani biha alam ve leymenel mela göğe doğru yükseltirler nazar ruhu tayyib bu ruh kimin ruhudur fe yekulne fulan ibni fulan filan canoğlu filanca var ya işte Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve en başta Garanti bi Ahsin Esma'yı en güzel isimleriyle şöyle abid, şöyle zakir, şöyle Allah'a kulluk eder, şöyle cömert, şöyle iyilik yapan bir insan diye dünyada yaptığı güzel özelliklerini anlatırlar. Şöyle mübarek bir insan, anne babasına itaat ederdi, şöyle haramlardan kaçardı. Güzel isimlerini sayarlardı. Hatayyant ile semay diyor. Birinci kat semaya yükseltilir. Çok dikkat çekiyor bu. Ve kapı çalınıyor. Demek ki oluyor ki birinci kat sema, ikinci kat sema cennete açılan kapılar oluyor, köşk gibi. Yani bir köşk'e giderken nasıl ki orada kapılar var. Dış kapı, ondan sonra iç kapılar vesaire. Felehum feşû min kulli's Sonra her kapı, her gök kapıları bu şekilde kapılar çalınır ve 7 kat semâa kitabı kitâbe abdî en sonunda illiyine yükseltilir. <gülüyor> yani eee illiyin dediğimiz bu yedi kat semanın son bulduğu noktadır. Hem de Sidretil münteha. Mevcut alemin bitişi indaha. İşte ondan sonra Cennetül Me'va. ...yani kainat yıkıldığında... ...kella'yı da dükketil ardu dekken yeryüzü ...ye yüzü olunca... E, ...o zaman cennet ortaya çıkıyor... ...mesela şimdi biz cenneti göremiyoruz... ...çünkü yedi kat sema... O, ...önümüzde bir engel oluyor... ...yedi kat sema yıkılınca mahşerden direkt cennet görülecek... ...Allah efendim yedi kat semanın açıldığı kullarından eylesin... ...kafirlerin ölümü ise... ...işte ailiğine götürülüyor ve oraya kaydediliyor... ...ve orada efendim e, kalınıyor... ...bu şekilde izah ediliyor... Ee, bazı ruhlar da tekrar işte anlatıldığı gibi e, kabire getiriliyor kabirden cenneti seyrettiriliyor şehitlerin ise yalli yine götürülüyor e, cennete gireyim buyrun gir deniliyor ve cennete giriyor ruhu cennette uçuyor bedeni dünyada ve innell abdel kafir kafire gelince izafiyen kitabine dünya dünyadan ayrıldı ahirete yöneldi ve melekler azap melekleri simsiyah şekilde savaatları kılıçları Kamçıları var Alevler tüskürüyorlar Fecele semâ hummeddel basar Yani gözün görebildiği kadar böyle etrafına Oturacaklar o kadar azap melekleri Yeci ul melekul mevcut azap Sonra ölüm meleği geliyor Yeclisu indare esi Baş ucunda oturuyor Ey kötü insan Ey kötü insan Allah'ın gazabıyla Allah'ın lanetiyle ruhun çıksın bakalım Ve tuferraku fi cesedihi Ve bedeni paramparça edilir Tabi bu maddi olarak görülmüyor vücudu diyor böyle fantezi ohu kemayuntsu o sefur sefut yani demir taraklarla tarandığı gibi bu şekilde vücudu minasufil el meblul diyor yani yün yünün içerisinden dikeni çeker sen nasıl oluyor onun da ruhu bütün bedeninden eti kemiğinden sıyrılır gibi Öyle azap çektirir minallahi ve gazabihi. Allah'ın gazabına. bize ize akhazen lem yed'uhu fi yedihi tarfete ayin hatta yece'aluhu fil mesuh ve yekrucu minha kenteni riyahi cife. leş demektir. Leş gibi. Öyle bir pis koku olur. Öyle bir pis koku olur ki vuciddet alavecil ardı. Yeryüzünde öyle bir pis koku yok diyor. Cennetlik içinde yeryüzünde öyle güzel bir koku yok. Öyle güzel koku olur. Ve yesadu biha. Göğe yükseltildi Burası çok önemli. Felâyemurru <gülüyor> ne biha? Alameleymin elmelâike illa kalu göğe doğru birinci kat semaya yükselir. Ma hazir ruhul habib. Bu kötü kim? Bütün gökleri kokuttu bu ne? Kimdir? Adam diyor ki ben özgürüm ben istediğimi yaparım. Onu biliyoruz. Ölünceye kadar istediğini yaparsın. Ölünce ne olacak? Ölünce ne olacak? Yani insanoğlu biraz düşünmeli. Allah ölünceye kadar hürriyeti vermiştir. İstediğin kadar sabah kadar namaz kıl, ibadet et, zikir yap, tesbih ya, tesbih çek, kulluk et, kendini parçala. Ölünceye kadar. O da Allah'a meydan okuyor, isyan ediyor, tuğyan ediyor, Allah'a hakaret ediyor. Ölünceye kadar. Yani insanoğlu zannediyor ki ben hürüm istediğimi yaparım. Evet doğru o. Ölünceye kadar. Ölünceye kadar. iman ehli istediği gibi ibadet edebiliyor. İsyankar da istediği kadar isyan ediyor. Zannediyor ki ben efendim hürüm. Evet ölünceye kadar hürsün. İstediğini yapabiliyor. Allah'a bile sövüyor adam. Haşa haşa sümme haşa. Yani adam diyor zannediyor ki ben bunu yapabilirim. Evet. Mevla müsaade ediyor. Ne olduğunu kendini koy bakalım ortaya. kendini bir ispatla bakalım. O kötü insanda Mevla Tala soracak sen de hayatın boyunca bana meydan okudun. Benim mülkümde efendim bana baş kaldırdın. Öyle bir pis kokuyor. Öyle bir pis kokuyor ki bi akva asmahi, birinci kat semaya yükselince mazi ruhul habib. Bu pis ki adam kimdir? Vequlene filan ibli filan filancanın filan Ebu Cehil işte vesaire. O adam bu. En çirkin, bu ad bu peygamber düşmanıdır, bu Kur'an düşmanıdır, bu insanlık düşmanıdır. dünya En çirkin isimleri söylerler. Hatayyantı ile semay dünya birinci kat semaya gelir. Ve yüsteftehullahu kapı açılmak istenilir. Neden? Çünkü o birinci, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedi kat sema geçilecek ki ondan sonra sidre-i münteha gidilecek. Oraya kaydolursa ondan sonra cennete girmeye hak kazanacak. Kıyamet gününde de yedi kat semayı geçen ruhlar cennete gidebiliyor. Yani aslında ölüm anında bunların hepsi ortaya çıkıyor. Ee i̇şte şimdi geldik. Ee, Süme karar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fela Kapı çalınıyor. Açar mısınız? Adam diyor ben büyük adamım. Onu anladık. Ölünce ne olacak? Bir, birinci kat semaya gelir. Kapıyı aç. Filanca adam geldi. Filanca adam mı geldi? Fela yuftahü Kapı açılmaz. La Bu sema. Ee, efendim Araf suresi 40. ayet. Onlara gök kapıları açılmayacak. Velayetun del cennet cennete giremeyecekler. Hatta yelcel cemel bir deve fi semil iğne deliğinden geçebilir mi? Yani bir deve iğne deliğine sığar mı? Sığmaz. Geçemez. Böyle bir şey olamaz. E, olamazsa bunun da cennete gitmesi mümkün değil. İslam dairesinin. Yani ben Müslümanım diyen cennete gider. Ben Müslümanım demedikten sonra Allah'a hakkıyla tapmadan, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymadan, ahkamı ı dine tabi olmadan, din kardeşi Müslümanı hakkıyla sevmeden cennete gitmek mümkün değil. Adam Allah'ın emrini tutmayacak, peygamberin yolunda gitmeyecek, din hükümlerine tabi olmayacak, Müslümanlara düşmanlık yapacak. Ondan sonra gök kapıları açılmaz. İşte ayet burada. Latifetullah <gülüyor> ve bu sema onlara gök kapıları açılmayacak. Velayetunnel <gülüyor> cennet cennete giremezler. Hatta gelicele cemelü fi semil khiyat bir deve yine deliğinden geçebilir. Geçemez kitafi e, oradan vurulur ona öyle bir gürz vurulur ki emeği Yuüşrik kim Allah ortak koşçarsınfe kendime Harram miema gökten düşer diyor Merdivenden düşen adam nasıl korkuyor Gökten aşağı doğru düşüyor başlıyor düşmeye uçaktan insan aşağı bakınca aklı dönüyor Oradan bir de düşmeye kalkış ne diyor uçağı uçaktan efendim yüz bin daha yukarıda efendim birinci sema Gökten diyor aşağı doğru düşecek diyor. Harr min as-sema düşmek ve tahtafe tuayr ev tehvi bi'r rih bir diyor. Ondan sonra vetihi meleken feyulsani feyekul an men Rabbin kim? O da ha ha diyecek. Adam hayatı Allah dememiş ki. La edri bilmiyorum feyekulani lahu madenet adanet bilemez olasica diyor. Ondan sonra efemze eshat mesela bu kim? O da ha ha diyor. Yani bu bu kim tanımıyor. Hazir racul bu ise fiikum. İşte peygamber olarak gelmişti. Hani la edri bilmiyorum. Ey nadi minaladim min esema Efendim enkellebe ve frushum onu cehennemde onlara döşekler hazırlandı onun yeri orasıdır ve vftahu lahubabim minenlar cehennemin kapısını açın ve yatihi min harriha ve semuha cehennemin alevleri ve ateşleri ona gelir ve yudayyakalehi kabruhu kabir öyle sıkışır öyle sıkışır maddi olarak göremiyorsun ama kabir öyle sıkışır öyle sıkışır ki hatta taktili adlayha kemikleri birbirine geçer diyor böyle ve yetihi racülün kabiyahulveci çok çirki kabiyahus siyah öyle bir pis kokulu efendimüntener riḥ yani kokuları çok iğrenç varlıklar gelirler azap melekleri epşir billedzi yusu kahaz sen Allah'a meydan okudun Allah'a karşı çıktın ona efendi bu şekilde yazıklar olsun sana derler men entem o da diyecek ki kimsin sen diyecek o yanına gelenlere vücel vucuğu yeci übi çok şerlisiniz pekuru ne amel kötü yaptıkların kötülüğüm Allah isyan ettin meydan okudun karşı çıktın Allah'ın kitabını beğenmedin dini beğenmedin Müslümanları beğenmedin hor gördün hakir gördün hakaret ettin senin kötülüğünüz senin yaptıklarınızız biz. Ey kulu la tokiy O da bu sefer kıyamet kopmasın, kıyamet kopmasın. Hani hüridin, hani istediğini yapardın. Buraya kadarmış, değil mi? Kendimizi acıyacağız. Onun için aklımızı başımıza toplayıp Allah'ın emrini yerine getireceğiz. İnden mümini izamate ezisifü kabrihi. Burada sual, işte kabre varan kişi kabrinde oturtulur Bu fiziki olarak değildir yine. Tekrar ediyorum, yani bunların hepsi anlaşılması içindir. Allah'u alem. Ve yekul lehu Rabbim kim? Ve ve ma kim? ve ve muhammed sallallahu aleyhi ve Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, nebim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yusabbitullahu lladine amilu bil sabit ayet. E onlar Sözleriyle Allah sabit La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedin mi Mevla ahirette de seni muvaffak ediyor Fil hayati dünya ve fil ahirette Dünyada da ahirette de abde diyor. ediyor İzâvud yafi kabri kabre konuldu Ve tuvella anı eshabuhu İnne uleyyesme vekar ani alihim Ve arkadaşları bu Sahih Bukhari'de Müslim'de bu hadisleri i şerif 190 Düzeltiyorum Sahih Müslim'de ne diyor 2870. hadis çok e, dikkat çeken bir hadis-i şerif bu. İnnel evde izavduf fi kabri. Kişi kabre konulduğu zaman ve tevevella anhu ashabu, arkadaşlar da ayrıldılar. İnnehullezme karani alihim. Ayak seslerini duyar. Giden insanların diyor ayak sesini duyar. Yani ölü işitir mi? E buyurun işte işitiyor. Sahih-i Buhari'de, Sahih-i Müslim'de bu hadis-i şerif Efmiza Hazreti Enes'ten rivayet ediliyor. Sahih bir hadis-i şeriftir. Birçok hadis kitaplarında var. Burada dipnotlar ne kadar takrici yapılmış. Kabre konulan kişi yakında yanındaki dostlara ayrılmaya başlayınca onların ayakkabı seslerini, narilerinin seslerini duyar diyor. Leesmukanin yalihim, feytihi melekani iki melek gelir. feyudani feyulani. Ma kün te takulüfi <gülüyor> azıracul ve ona sorarlar. Bu kişi hakkında ne dersin? Rasulumuzu gösteriyor. Emen mümin. Mümin ise eşhedü enne Abdullah ve resulü Allah'ın kulu ve resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Rabbim söyleyenlerden el-esife yuqallahu. Unzur <tplantılar> ila makadi keminenler. Bak cehennemdeki yerine bir bak derler. Cehennemdeki yerine bir bak derler. Bir bakar aman Allah'ım. Cehennem bu mu? Kad abdalek Allahu bihi ma min el-cenne. İşte bak oraya gidecektin. Şangır kapılar kapanıyor. Bak oradan kurtuldun. Cennete gidiyorsun. Adam hürüm, özgürüm, istediğimi yaparım. Yaparsın. Ölünce de sana hazırlanmış olan cehenneme gitmemek lazım. Yani insanoğlunu anlamak mümkün değil. Zannediyor ki ben istediğimi yaparım. Ya kendimize acıyalım. Ölünceye kadar bunlar. Bir yerlere karşı çıkmakla bunlar bunlar çözüm değil. Yeryüzündeki 8 milyarın 7'si neredeyse istediği gibi hayat sürüyor. Tamam anladık ama ölüm diye bir şey var. Bunlar olacak mülkün sahibi Allah. Bak sen bu cehenneme gidecektin. Adam titremeye başlıyor. Allah onu değiştirdi. Mekadem minel cennet. Allah sana cennetteki yerini buraya gideceksin. Ben iyi ki Rabbim Allah demişim, dinim İslam demişim, kitabım Kur'an demişim, Müslümanların yanında olmuşum, İslam yolunda yaşamışım. Halenebiyullahhi feyarahuma cemian. Evet. Bundan hepsini görürler diyor. Yani Mevla gösterecek böyle. Bak oraya gidecektin. Najey bir şey. İnsan nasıl dehşete kapılıyor ya? Semiyotunda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor: İnne hadil fi quburiha. Kabirde de Efendim azap vardır feyza izaet. Kullar mümin kabraha ve tabiullah Kişi kabre girdiği zaman arkadaşları dönünce, Caa emelikul şiddetül intihaa. Efendim melek gelir ve Lahu ma kundat fi hazır rujul. Bu kişi hakkında ne dersin? İnne o ve abdhu. o. Diyor: melek unzur ma kadekmi Se bak cehennemdeki gideceğin yerine bir bak. Bak oraya gidecektin. Kad enca ke Allah Allah seni oradan kurtardı. Sen Allah'ın dediğini yaptın. Nefsine uymadın, şeytana uymadın. O kötülerin efendim e, Allah'a asi olan, e, şirke düşenlerin peşine gitmedin. Mevla Celle celalü seni oradan enca ke İşte o gördüğün cehennemdeki yerinden kurtuldun. Şimdi cennete gidiyorsun. Ferahumak İleyhima feyekul mümin deûni übeşru ehli <gülüyor> çok manidar. E bırakın ben aileme haber vereyim ben cennete gittim. Mevlana Hazretleri diyor ya benim vefatım şey bir arus diyor. Cennet gösteriliyor. Şehit olanlara cennet gösteriliyor. Yani daha evvelden ya leyte kavmi ya Lamun, yani kavmin keşke bilseydi diyor ya Habibi Neccar Yasin-i Şerif'te eskun ve emmel münafık münafıka gelince feyekudu izatevelle anhu ehluhu o münafıka sorulur. Bunu tanıyor musun Resulullah Efendimiz hakkında? La, la edri, bilemiyorum. Bilemiyorum ha, Bilemiyorum. Peygamberin yoluna gitmeyeceksin. Peygamberin sünnetini tanımayacaksın. Peygamberin hiçbir şeyine benzemeyeceksin. Ondan sonra kendine göre bir yol tutturacaksın. Ondan sonra ona da din diyeceksin. Ama ne dinin ahkamına benziyor ne peygamberin yoluna sünnetine hiçbir şeyine benzemiyor. Ondan insan Allah'ı kandıramaz. Peygamberi kandıramaz. Kendisini kandıramaz. Peygamber bir fabrikanın efendim kalıbı gibidir. Orada motor gövdesi yapılıyor. Bir önemli bir kalıp var orada. Çok pahalı. Oraya malzemeyi dökerler. Ondan sonra o kalıptan çıkar. O kalıba uyan doğru imalat olur. O kalıba uymadıysa, yamuk olduysa o posa olur, curuf olur. Yani hurda olur, yaramaz. İnsanlık kalıbı Allah la kad kanelekun fi Andolsun Allah katında örnek Hz. Muhammed Sağuseye insanlık kalıbı ona benzedin mi Mevla Teala, sen kolumsun diyor. Mesela bu kadar özet anlatılabilir. Ma kuntettekulu kim bu derler o da, der. bilemiyorum der ha, bilemiyorsun ondan sonra ona da cehennem gösterilir cennet gösterilir. Bak sen cenneti bıraktın buyurun cehennemdeki yerin ben ne yaptım diye ondan sonra feryadu figan eder ama işten geçti. İnnel meyte le yesmehu alihim hatta yu'luna an mudbirin. Evet. Tekrar tekrar aynı hadis-i farklı rivayetleri var burada. Vefat eden kişi dostlarının ayak şamatalarını duyar diyor oradan ayrılırlarken. Onun için bir devenin kesilmesi kadar, bir Bakara suresinin okunması kadar orada bir yarım saat, 40 dakika beklenmesi e, doğru olacaktır. Ve zekane mümkinati salatu indar asi ne kadar güzel. Müminlerden ise o kişi namaz başucunda durur. Ve zekane yeminihi zekat yanında durur. Ve siyame su oruç solunda durur. Ve kana fi'lül hayr bütün hayırlar min sadaka ve sila maruf yani hayırlar hasenatlar sadakalar akraba ziyaretleri emri bil maruf yan me'ruf iyilikler şefkatler ya iyilik yapalım ya. Yani iyilik iyilik İyilik şefkat merhamet yani e, vefatımızdan sonra iyi, iyi insandı Zülkarneyn aleyhisselam e, lokman hekim acayip bir insandı Zulkarneyn'e geldi dedi ki elinde iki tane kemik parçası vardı bunların ne olduğunu biliyor musun yok dedi hekimsin sen dedi yani hikmet sahibi dedi ki filanca da zamanda yaşamış elindeki bu merhameti şefkatli iyi bir insandı kimseye zararı yoktu dedi Herkese iyilik yapmaya, Allah'a kulluk etmeye çalış Bu Allah rahmet etsin dedi. Bu filanca dönemde yaşanmış, yetkili, etkili, efendim, kuvveti vardı. Fakat astı, kesti, zulmetti, cevretti. Kuvvetim var, tasarrufum var, büyük adamım diye. Ne Allah'ı tanıdı, ne peygamberi tanıdı. Ne dine, ne insanlığa, ne merhamet, ne şefkat. Ya bu da öldü dedi, bu da Allah lanet etsin dedi. Yani insan iki kısım olur dedi. Ya Allah rahmet etsin veya dedi Allah lanet etsin. Onun için biz de diyoruz ki, biz ya... Allah rahmet etsin dedirteceğiz veya Allah rahmet etsin dedittireceğiz Veya Allah rahmet etsin dedittireceğiz Başka çıkışı yok bu işin. Yani ya Allah rahmet etsin ya Allah rahmet etsin. Başka yolu yok. İşte burada ne diyor? Yani yaptığı iyilikler, ibadetler kabirde yalnız kaldığı zaman etrafını kuşatıyor ve onun eniş ve yoldaşı oluyor. Endereh lehi feyu min endere sihi ve taqulu efendim medhale feyu min yeminihi ezeka, Efendim yanındayım der. O namaz, zekat yanındayım der. Min kibeli medhale feyu min yesarihi oruç. Orada bir susuzluklar olacak. Eyvah ne yapacağım ben? Tutu oruçlar sayesinde orada kendisine büyük nimetler vesaire mahşerde tabii feyu min yeminihi zekat min kibeli sorafeyu ender el hayrat bütün hayır hasenatlar iznis fecelse mislü şemsi diyor. Yani güneş gibi o ibadetler onu aydınlatacak, nura gark edecek diyor. Ve bu şekilde hadis-i şerif müjdeleri bize bildiriyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam soruluyor. Bunlar az önce uzun uzun tekrar tekrar konuştuk. Hadis-i şerifler bize bunu da bildiriyor. Şimdi burada mühim bir hadis-i şerif var. Bunu da hızlı bir şekilde arz edeceğim. Diğer ayete geçeceğiz. Bu Tirmizli'de rivayet ediliyor. Ee, Sa'd bin Müseyyip'ten dünyada yaptığımız ibadetler, dikkatli dinleyelim, müthiş bir hadisi şeriftir. Dünyada yaptığımız ibadetler ahirette nasıl karşımıza çıkıyor? Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldırdıktan sonra ashabına döner. Bir sorusu olan, bir isteği olan, bir sıkıntısı olan, bir derdi olan var mı? Sorardı. Bir gün yine aynı şekilde sordu. Kimse bir şey demedi. Millet istiyor ki bir şey sor, soralım da peygamber sorsun, bize izah etsin. Mucize peygamberin gördüğü rüyada efendim vahiy oluyor. Haricen Ali'nin zati zatı. Ve nahnu fi mescid el-Medine. Medine'de mena in ra'aytu el-balihata acaben. Akşam acayip bir rüya gördüm. Rayt hocam ümmet ümmetimden caem melekül mevt ölüm meleği geldi. Lekabdu ruhi ruhunu alacak. Fecah bir ruvalideyi anne babasını yaptı iyilik feraddehu anhu ölüm ondan yani bu mesela 60 yaşında vefat edecekti. Anne babasına yapacak iyilikten Mevla ona 65 yaşında. Ecel bir tanedir. Fakat kıyamet günü defterinde annene ne babana yaptığın iyilikten dolayı bak bu sana ilave oldu. Orada da şu kadar sevap kazandın. Cennete gideceksin yükseldi. Varatülucum ümmeti katbus taleh azabül kabr. Herkes bunu görüyor. Ümmetimden birini gördüm. Kabre giriyor. Kabir azap, azap içeriz. Az önceki hadislerde de söyledi. Bu cehenneme girecektin. Bak değişti. kabre bir bakıyor ki cehennemin azabı aman Allah'ım buraya mı gireceğim. Fecehu festan fistan zalik. Aldığı abdestler kabri nurlandırıyor. Ümmetimden birini gördüm işte ve şeytanın ölüm anında şeytanlar kuşatmış imanını sökecek. Zikrullah okuduğu Kur'an la ilahe illallah min o şeytanlardan kurtarıyor ölüm anında imanını kurtarıyor. Kur'an ile zikirle meşgul olmayan hayatında zaten şeytandan kurtul, ölüm anında nasıl kurtulacak? Ya. Ümmetimden birini gördüm ihtevetü <gülüyor> şeyatin bunu okuduk. Min ümmeti kad ihtevetet azap melekleri geldi. Onu alıp cehenneme götürecekler. Hani 99 kişi öldüren kişi azap melekleri rahmet melekleri geldi. Melekler kim olduğunu bilmezler. Peki azap melekleri geldi. Fecehu <gülüyor> salavatuhu beş vakit namaz diyecek ki siz kimi alıyorsunuz? Bu adam efendim ayakta dururdu, rükû ederdi Ona dokunamazsınız. Namaz diyor azap meleklerinden alacak. Efendim o da diyecek ki iyi ki namaz kılmışız. Kılmayan nasıl kurtulacak? Ümmetimden birini gördüm. Diyor raculemin ümmeti yelhesu ateş. Öyle bir susamış. Öyle bir susamış. havdan Su içmek isteyecek. Verilmeyecek. Sıyamuhu tuttuğu oruçlar kıyamet günü efendim onu su, su varacak. Yedirip içirecek. Ümmetimden birini gördüm. Peygamberlerin yanına varmak isteyecek. Ve yanına yaklaştırılmayacak. Fecaü otisaluhu. Boy abdesti. Cünüplükten yıkanmak mı? Acayip bir şey. Boy abdesti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinden tutacak, yanıma otur diyecek. Boy abdesti farz. Ne büyük bir sevap. Onun için yani e, gusulsüz toprağa ayak basmak lanete e, icabet ettirir. Eşi, kocasının izni olmadan dışarıda gezen kadın e, lanete e, düçar olur. Bunlara dikkat edelim. E, ümmetimden birini gördüm. E, yediği zulmü. Önü karanlık, arkası karanlık, mahşere gidiş. Binlerce yıl. Nereye gideceğini bilmiyor. Enfekiz zulme, enmitadiz zulme. Ee, ve hac ve umresi geliyor Ve o kişiyi efendim, Mahşere bir e, kuş gibi Uçuruyor, götürüyor, kurtuluyor O karanlıklardan Yoksa kabirden kalkıp Mahşere 3000 sene sürüyor Öyle Bir anda gidilmiyor ümmeti yükel mü Müslümanlarla konuşmak isteyecekler Mahşerde neler oluyor? Kimse konuşmayacak Sıla-i rahim e, Ve bütün Müslümanlarla orada Emhal ettirecek yine ümmetimden birini gördüm cehennemin önüne gelmiş sanki cehenneme düştü düşecek elini böyle ateşten insanın yüzü biraz hassas olduğu için elini tutmaya çalışıyor halbuki ateş sardı mı her tarafın yanıyor zaten ama öyle yapacak efendim e, peki bu durumda ne olacak <gülüyor> insanlar kıyamet günü sadakaların gölgesindedir nasıl ki parayla sen ev alıyorsun kendini koruyorsun orada da aynı şekilde İnsan sadakayla zekat ile bir nevi cehennemden kendini korumuş oluyor. Sadakayla diyor cehennemin önünde set oluyor, kurtuluyor diyor. Allah ömrü boyu zekat vermiyor. Hayır hasanadır. Mer merhameti olmayan kişi Allah'tan nasıl merhamet bulsun? Bu mesele basit değil. Kendimize acıyalım. Kendimize acıyalım. Caisen arubetehi betehi yedhi ve beynellah hicabun. Yani Allah'ın huzurunda diş çökmüş hesaba çekiliyor hüsnü zanlı vardır. İnsanlara iyilik yapardı. Efendim Allah beni affeder derdi ve insanlara efendim iyilik yapmaya çalışırdı. Bu iyiliği hüsnü ahlakı, güzelliği Mevla onu cennetine koyar. Ra'itu recule ümmeti kad sahifetü mükibeti Amel defterleri gök, yani kapılar açılınca levh yaprak gibi sallanıyor, düşüyor aşağı doğru. İşte bu amel defterleri sağdan mı gelecek? Sağdan geldi kurtardı. Eğer oradan gelmezse ondan sonra sonsuz azap zan yani Rabbim beni affedecek diye bu şekilde kişinin he, hüsnü zan sahibi olması mesela bazı insanlar zaten yandık diyor bu çok tehlikelidir lataknatumün rahmetilli Allah'ın rahmetinden umut kesilmez pejalehu an yemiinihi ve sağından gelir kurtulur diyor rayturajinelmil ümbeti kade mizanu ümbetimden birini gördüm terazisi hafif geldi pejafratuhu yani sabi iken e, vefat eden çocukları sabiyken ya annem an efendi umma ummat diyecek annemi istiyorum babamı istiyorum. Onlar teraziye bastırdığı gibi fesakale mizanı terazisi ağır gelecek ve e, onlara şefaat edecek. Buradan anlaşılan o e, demek ki e, Mevla e, neyi lütfettiyse sevinmek, e, Mevla neyi aldıysa sabretmek lazım. İsyan haşa etmemek lazım. Ümmetimden birini gördüm kaymen Allah şefil tam kıyısına gelmiş. Düştü düşecek min Allah Allah korkusundan, haramlardan kalbi titreyen kişi. Aman Allah'ım biz bu haramlardan, biz bu günahlara karşı ne yapacağız diye. Kalbi titreyen kişi efendim, demek ki haramlardan korkmak lazım. Günahlardan içki, kumar, faiz, zina, müzik, çalgı. Bu çalgılar çengilerden uzak dıralım. Hiç kalbimiz titresiz. Biz ne yapıyoruz diye. Efendim, yani bir hataya düşünse de bari gönül huzuruyla böyle rahatlıkla o günahlara cesaretle yani pervasızca günah işlemek var. Bir de Korkarak ya estağfurullah veceluhu diyor burada. Yani Allah korkusu onu cehennemden kurtarır diyor. Korkmuyor. Ne var ki bunda diyor. İnkar ediyor. o kadar cesaret olur mu ya? Kime cesaret ediyorsun yani? İnkar ettiğin kişi efendim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil ki peygamberden duysan bile. Peygamber kendi ifadesini bildirmiyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın hükmünü sana bildiriyor. O da bizim gibi bir insan. Allah ona bildiriyor. Allah ona bildiriyor memayın terkani elheva o kendi bilgisini konuşmaz in hüve illâ mâ yuhâ Allah ona vahiy ettiyse onu konuşur. Oraya şöyle cümmin ümmeti kad hava finnar. sonra ne diyor? Kaimen ale sırat sırat köprüsünde. Sırat köprüsünde titriyor bir de ya. Kematuradus safa feca hu'su zann billah. Rabbim bizi cennetini verecek, cemalini lütfu edecek diye. Bu hüsnü zan, bu önemli bir şeydir. Bu onu kurtarır diyor. Veraljümün ümreti ale sırat, sırat köprüsünden geçiyor ve salavati şerifelerle cennetin kapısının önüne geliyor. Bir de bakıyor ki cennetin kapısı kapalı. Cennetin kapısı kapalı olunca bu durumda efendim e, nasıl açılacak bu? Hep beraber eshedu an la ilahe illallah ve eshedu yani cennetin anahtarı nedir derler ya la ilahe illallah diyen cennete girer. Doğru. Ama oraya gel gelmek için bizim Starımız Mahmut Efendi mübarek derdi ki yani ben size birer anahtar versem her bir anahtar da bir ton hazine altın açar. Fakat işte birisi Özbekistan'da, birisi Tacikistan'da, birisi Efendimiz Üsküp'te, birisi Makedonya'da yani dünyanın birçok yerlerinde. Hah anahtarı aldım bu hazine benim der misin diyemezsin ki oraya gideceksin o hazinin yerini bulacaksın. Bakayım anahtar açar mı? Hakikaten hazine var mı? Yani biz la ilahe illallah dedik tamam direkt cennet. İşte cennete gidebilmek için bu kadar yolları katletmek, yolu geçmek gerekiyor. Geçtikten sonra cennetin kapısına gelince, la ilahe illallah Muhammed Resulullah tak, cennetin kapısı açılıyor. Buyurun. Efendim, fedhulüha bisselamin amini. Selametle cennete gir. Denilir. Heh, oraya gidebilmek lazım. Yine burada şu rivayeti de arz edelim. Ee, bir ayette de bitirelim. Dersinde sonuna geldik. Yekulullahu Teala limelekil mevt. Tabii kafirlerin, kötülerin ölümüyle alakalı. Adû wie bihi bu benim düşmanımdır. Getirin bakayım onu. Fe inni katba Ben ona rızkımı verdim. Ve esertüle nimeti. Nimetimi böyle bol bol verdim. Özel yatlar, katlar, uçaklar, şunlar, bunlar. Kimin mülkündesin? Allah'ın mülkünde. Ne güzel manzara kim yarattı? Ne güzel nimetler. Kim bunlar yaptı? sağlık sıhhat kim verdi? Ben rızkımı verdim. Ben nimetimi verdim. Fea inat etti, baş kaldırdı, kibir yaptı. Ölünceye kadar yapabilirsin. İlla malsiyeti. Bana asi oldu. Fetinli biri lan Şimdi de intikam alacağım. fe akıllı <gülüyor> ölüm meleği gelir. Feyyakı <gülüyor> öyle çirkin. Öyle Efendim çirkin. İbrahim Aleyhisselam e, görmek istedi. Sen dedi göremezsiniz. Olmaz. Ondan sonra e, Cev Azaz Aleyhisselam bir perdeyi kaldırdı ki düştü bayıldı. Dayanamadı yani. Efendimine nasıl katı? İşte tane aşırı. Aynen. 12 tane gözü var diyor. Mehasafudun minan nari cehennemden azaplar kesir. Şevk böyle dikenli ve mahu 500 menenmek 500 tane azap melekleri mahunu khasun. Efendim alevler, közler, cehennem közleri ve mahum siyatun kamçılar, ateş kamçıları denilen siyat diyor ve ve narun teccecu. Efendim böyle kaynayan alevler diyor. Feyadribu melekul meut bizalikesufud. İşte o kamçıyla onun sesine öyle bir e, gürzü indirir ki asıl şeyk mizalikesufu fi asl küllü şahr ve vazuf her saçı tırnağın her bir zerre onu hisseder ve onun azabıyla o şekilde diyor ruhu çıkar. Yani özetin özeti yapmaya çalıştı. Meseleler uzun. İnsanoğlu zannediyor ki biz böyle devam ederiz efendim o şekilde e, ölüm gelir öyle değil. mesele bu kadar ucuz değil. Onun için kimin mülkünde yaşıyoruz? Kimin emrini tutuyoruz veya öbürü de kimin emrini çiğniyor. Onun için biz ya Allah'ın rahmetine ya da Allah'ın rahmetine kavuşacağız. Başka bu işin yolu yok. Şu ayeti de okuyalım, bitirelim. 28. ayet. Elem tere görmez misin illedini beddelu ni'metel Allah nimetini değiştirdiler. Kufran nankörlük yaptılar ve hallu. Onlara da konakladılar kavmehum o insanlar el bevar helak yurdu olan cehenneme. Yani sen Allah nimetini değiştirdin. Kendine yaptın. Cehenneme yuvarlandın. Cehennem diyor Allah. Cehennem yastavnağa girecekler. Ve bilsel karar ne kadar kötü bir yerdir. Ve cealu yaptılar. Lillahi Allah'a endeden eşler koydular. Allah'ın ondan saptırmak için. Allah'a tapsana yok gidiyor. Başka şeyler, başka yollar, başka şeyler peşinde gidiyor. Biz sahabeyi severiz. Alimleri, velileri, müştehitleri bütün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluruz. Allah'a taparız. Sadece Allah'a taparız. Adam başka şeye tapıyor. Başka şey. Ben bunun yoluna giderim diyor. Bu, bu yolda. Ult efendim. Temette'u. Mevla Ya yaşayın. İşte bugünden beri izah etmeye çalıştığımız bu ayette zaten netleştiriyor. Temette'u. Yiyin için. Hani istediğimizi yaparı diyorsunuz Evet evet. Temette'u. istediğiniz gibi yiyin için. Ama ölünceye kadar. Fe inne masirekum. Sizin varacağınız yer iler cehennemdir. O vesileyle. Allah Celle Celaluhu. Şu müjdeli ayetle bitireyim. Kulli i'badi ellezine amenu. Ey iman edenler, ey iman eden kullarım, yokuymuş sala onlar namazını kılarlar ve yufük oyma aracında verdiğim rızıklardan infak ederler. Sır ve alaniye gizli aşikar min kablu enyetiye yuğun beyla beyon fihi ve lahilal ne alışveriş ne de fidiye bedel olmayan günden evvel onlar gizli aşikar verdiğim rızıklardan infak ederler, namazlarını kılarlar. Efendi bunlar benim kullu ibadiyetin amanu. Benim kullarım için namazlarını kılar, infak eder, gizli ve aşikar ve aralarında bir dostluk veyahut da bir fidyenin olmayacağı günden evvel bunları yaparlar. Allah bizi rızasından aile sevdiği işlerle meşgul eylesin ve 32. ayet-i kerime de kaldık. Geriye kalan ömürlünü Ya rahman, yar rahman, yar rahman rızana nail ile, sevdiğin işlerle meşgul azabına azabından, gazabından muhafaza ile, kulunda görmek istediğin kemalatı, asaleti, izzeti, vakar nasibeyle ömür sermayemizi rızana uygun kullanıp son nefeste eşhedü la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek huzuruna varmaya muvaffak ile. El Fatiha mesela.